Hasan Tahsin Feyizdi'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Mehali El-Hicr Suresi 1-99. Ayetler Mekke döneminde nazil olmuştur. 99 ayettir. Yalnız 87, 90, 91. ayetleri Medine döneminde nazil olmuştur. Surenin adı olan Hicr, Medine ile Şam arasında Tebük'e yakın bir yerdir. 80 ve 84. ayetlerde Bundan söz edilmektedir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, la, Ra. Bu okunanlar, kitabın ve her şeyi açıklayan ve açık olan Kur'an'ın ayetleridir. Kafirler kıyamette zaman zaman temenni ederler ki, keşke vaktiyle kendileri de Müslüman olsalardı da bu azabı görmeselerdi. Bırak onları şimdilik yesinler. Faydalanıp eğlensinler. Bitmez arzu onları oyalıya dursun. Sonra onlar başlarına gelecek halleri anlayıp bilecekler. Biz hiçbir memleketi onun levh-i mahfuzda bilinen bir yazısı olmaksızın azapla yok etmedik. Hiçbir ümmet eceli'nin ne öne alabilir ne de erteleyebilir. Kafirler, ey kendisine zikir, Kur'an indirilen Muhammed. Şüphesiz sen mecnunsun. Eğer doğru söyleyenlerden sen ne diye bize melekleri getirmiyorsun dediler. Biz melekleri ancak hak ve bir hikmet gereği indiririz. Gerekmedikçe göndermeyiz. O zaman da onlara mühlet verilmez. Muhakkak ki o zikri Kur'an'ı biz indirdik. Biz. Şüphesiz onun koruyucusu da ancak Kur'an-ı Kerim Allah'ın koruması altında olup hiçbir değişikliğe uğramamıştır. Fakat Kur'an karşıtları tarafından her devirde Müslümanların yaşantısı tahrif edilmeye, Kur'an kültürü engellenmeye ve Müslüman olduğu halde Kur'an dışı yaşayan bir toplum haline getirilmeye çalışılmıştır. Ey Muhammed! Andolsun ki senden önce geçmiş topluluklar içinden de peygamberler gönderdik. Onlara bir peygamber gelmeye görsün. Mutlaka onunla alay ederlerdi. Böylece biz, onu, o alayı günahkarların kalplerine sokarız. Fakat evvelkilerin inkar ve alay etmeleri yüzünden, Allah'ın kendilerini mahvetme adeti ve kanunu, ibretli bir sahne olarak gelip geçmişken, onlar yine de Kur'an'a inanmazlar. Onlara gökten bir kapı açsaydık da, Oradan çıkacak olsalardı ve bazı hakikatleri görselerdi. Herhalde gözlerimiz döndü, iyi görmüyor. Belki de biz büyülenmiş bir topluluğuz derlerdi. Andolsun ki biz gökte burçlar, yıldız kümeleri meydana getirdik ve onları ibretle bakanlar için süsledik. Biz onları taşlanmış, kovulmuş her şeytandan koruduk, oraya yaklaşamazlar. Ancak bu Dinleme hırsızlığı yapan şeytan olursa, onu da akıp yakan parlak bir alev takip eder. Yeryüzünü ise, yaşamaya elverişli bir halde yayıp döşedik. Oraya sabit dağlar koyduk ve orada ölçülen, tartılan her şeyden bitirdik. Yahut, mütenasip, belirli ölçüler dahilinde. Orada hem sizin için, hem de beslediğinizi sandığınız fakat Allah vermedikçe kendisine rızıklarını veremedikleriniz için geçimlikler meydana getirdik. Hazinesi bizim yanımızda olmayan hiçbir şey yoktur. Fakat her şeyi ancak bilinen bir miktar dahilinde indiririz. Her şeyi bir ölçü halinde veririz. Rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik. Gökten de su indirip onunla sizin su ihtiyacınızı karşıladık. Yoksa... Onu hazinelerde, depolarda bütünüyle saklayan siz değilsiniz. Rüzgarlar vasıtasıyla bitkilerde döllenme meydana gelmektedir. Muhakkak ki biz ancak biz hem yaşatır hem öldürürüz. Biz herkesin bıraktığı mülke varis olanlarız. Andolsun ki biz içinizden önden gidenleri de bilmişizdir, geride kalanları da bilmişizdir. Geçmiş ve gelecek ümmetleri de anlamına geldiği gibi, Müslümanlıkta öne geçen veya geride kalanları da anlamına geldiği de söylenmiştir. Şüphe yok ki senin Rabbin, ancak O, onları mahşerde toplayacaktır. Gerçekten O, hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi hakkıyla bilendir. Andolsun ki biz, insanı kuru bir çamurdan, şekil verilebilen bir balçıktan yarattık. Cin tayifesinden olan şeytana gelince, onu da insandan daha önce dumansız, çok yakıcı, alevli bir ateşten yarattık. Bir zaman Rabbin meleklerine, muhakkak ben kuru bir çamurdan, şekil verilebilen bir balçıktan bir insan yaratacağım demişti. Onu insan şeklinde tasarlayıp da ruhumdan üflediğim ve o da dirildiği zaman, ''Kudretim için siz hemen ona secde ederek yere kapanın.'' buyurmuştu. Bunun üzerine meleklerin hepsi toptan secde etti. Ancak iblis secde edenlerle beraber olmayı reddetti. Allah, ''Ey iblis, sen niçin secde edenlerle beraber olmuyorsun?'' dedi. İblis, ''Ben kuru bir çamurdan, Şekillenmiş bir balçıktan yarattığın bir insana secde etmek için var olmadım, dedi. Böylece iblis, Allah'ın emrine rağmen hevasına tabi oldu. Allah'ı tanımasına rağmen emrini uygulamaya itiraz etti. Çünkü onun emri aklına yatmıyordu. İşte şeytanın kâfirleşmesi bu yüzden oldu. Cenab-ı Hak, öyleyse çık oradan. Çünkü artık sen rahmetimden kovuldun muhakkak ki hesap gününe kadar lanet senin üzerine olacaktır. İblis, Ey Rabbim, öyleyse insanların dirilecekleri güne kadar bana mühlet ve fırsat ver, dedi. Allah, Haydi, sen o bilinen günün vaktine, birinci suğura üflenene kadar mühlet verilenlerdensin, buyurdu. İblis, Ey Rabbim, beni rahmet ve cennetinden kovup, azgın bırakmandan dolayı, andolsun ki ben de onlara yeryüzünde günahları süsleyeceğim, hoş göstereceğim. Ve onların hepsini muhakkak azdıracağım. Ancak onlardan ihlaslı kulların hariç. Onları azdıramam. 42. ayette de görüleceği gibi, şeytanın tesir gücü, ihlaslı, samimi müminlere olmayıp, Onların dışındakilerden de ancak Allah'ın yolunu bırakıp şeytana uyanlar üzerinedir. Onlar da iblisin şeytanın sevgiyle Allah'ın emirlerine önem vermeyerek hevvayı, vahiy dışı aklıyla şeytanın yerine başkalarını yanıltmaya, yönlendirmeye bizzat kendileri çalışacaklardır. Allah buyurdu ki işte bu ihlas bana ulaşan dosdoğru bir yoldur. Kuşkusuz ''Benim kullarıma karşı senin hiçbir tesir gücün yoktur. Ancak azıp da benim yolumdan sapanlardan sana uyacak olanlara vardır. Şüphesiz cehennem, o sana uyanların hepsinin vaad dolunan yeridir. Katlarına giden yedi kapısı vardır ki, her bir kapıya o şeytana uyanlardan bir grup ayrılmıştır. Takva sahipleri, Allah'ın emirlerine uygun yaşayıp, şeytana ve şeytanlaşanlara uymaktan sakınanlarsa, cennetlerde ve pınar başlarındadır. Onlara, ''Ey takva sahipleri, oraya selametle emin olarak girin.'' denilir. Onların göğüslerindeki her türlü kini söküp attık. Hepsi kardeş olarak, karşılıklı tahtlar üzerinde oturmaktadırlar. Orada, Onlara hiçbir yorgunluk, bıkkınlık gelmez ve onlar oradan çıkarılacak da değillerdir. Resulüm, kullarıma haber ver ki, gerçekten ben, ancak ben çok bağışlayan ve çok merhamet edenim. Fakat azabım ise, o çok acıklı bir azaptır. Resulüm, onlara İbrahim'in melek olan misafirlerini de haber ver. Hani vaktiyle misafir melekler onun yanına girmişler de, selam demişlerdi. İbrahim de onların hazırlanan yemeği yemediğini görünce, doğrusu biz sizden korkuyoruz demişti. Onlar, korkma, biz sana çok bilgin bir oğul olan İshak'ı da müjdeliyoruz dediler. İbrahim, ihtiyarlık yakama yapışmışken, ''Bana müjdemi veriyorsunuz?'' ''Artık beni nasıl müjdelersiniz?'' dedi. ''Sana gerçeği müjdeledik. Artık ümit kesenlerden olma.'' dediler. İbrahim de, ''Hak yoldan sapanlardan başka Rabbinin rahmetinden kim ümit keser ki?'' dedi. İbrahim, onların melek olduğunu anlayınca, ''Ey gönderilen elçiler! Bundan sonra işiniz nedir?'' dedi. Onlar, ''Biz Lut ailesi hariç günahkar bir topluma onları helak için gönderildik. Çünkü biz Rabbinin emriyle Lut'un inanmayan karısı dışında bu aile ve inananlardan herkesi kurtaracağız.'' dediler. ''Ey Resulüm! O'nun geride kalan ve helak olanlardan olmasını ve her şeyi biz takdir etmiştik.'' Ayet-i Kerime'deki takdir etme planlama ifadesi, meallerde meleklere ait olarak alınmıştır. Fakat bu ifade, ancak Allah'a ait olacağından ve bunu da Resulüne anlattığı yönüyle biz bu şekilde almayı tercih ettik. Elçi melekler, Lut ailesine geldiği zaman, Lut onlara, doğrusu siz, bizce tanınmayan kimselersiniz, dedi. Onlar da, hayır, biz sana kavminin hakkında şüphe etmekte oldukları şeyi ''O azabı getirdik. Sana hakkın emriyle geldik. Elbette biz doğru söyleyenleriz. Hemen gecenin son bir kısmına doğru aileni buradan götür, sen de arkalarından git. Sizden hiçbir kimse arkaya dönüp bakmasın, o belayı görmesin. Kendisine de azap isabet etmesin. Emredildiğiniz yere Şam'a geçip gidin.'' dediler. Böylece Lut'a, ''Sabaha girerlerken, muhakkak onların arkası soyu kesilmiş, tükenmiş olacaktır, diye hükmümüzü bildirdik. Sodom şehrinin ahlaksız homoseksüel halkı onlara kötülük yapmak için sevine sevine misafirlerin yanına geldiler. Lut onlara dedi ki, hakikaten bunlar benim misafirlerimdir. Onlara kötülük ederek beni rezil etmeyin. Allah'tan korkun ve beni mahcup etmeyin. Kavmi de ''Biz seni, el alemin işine karışmandan ve misafir kabul etmenden yasaklamadık mı?'' dediler. Lut, ''Eğer dediğinizi yapanlarsanız, işte kızlarım, sizi onlarla evlendireyim.'' dedi. ''Resulüm, hayatın hakkı için, doğrusu onlar, Lut kavmi kendilerini öyle kaybetmişlerdi ki, sarhoşlukları içinde şaşkınca bocalıyorlardı.'' ''Derken, güneş doğarken, onları korkunç bir ses yakaladı. Cebrail Aleyhisselam'ın sayhası Bir anda şehirlerin üstünü altına geçirdik ve üzerlerine de pişirilmiş çamurdan taş yağdırdık. Elbette bunda ince anlayışlı kavrama kabiliyeti olanlar için nice ibretler vardır. Ve o şehrin harabeleri, Kureyş'in ve herkesin geçerken görebileceği iştek bir yol üzerinde Hala durmaktadır. Bunlardan ibret alsalar ya. Elbette bunda inananlar için bir ibret vardır. Gerçekten Şuayb'ın kavmi olan Eyke halkı da zalim kimselerdiler. Eyke sık ormanlık demektir. O kavim böyle ormanlık bir bölgede oturuyordu. Eyke halkı Akabe Körfezi'nin doğu sahilinde bulunan, Medyen'de Şuayb Aleyhisselam'ın zamanında yaşayan bir toplumdur. Biz de onlardan intikam aldık ve Sodom ve Eyke yerlerinin ikisi de apaçık önünüzde yol üzerindedir. Andolsun ki Salih'in gönderildiği Semut kavmi olan Hicr halkı da peygamberleri yalanladılar. Biz onlara ayetlerimizi verdik de ''Onlar bunlardan yüz çevirdiler. Onlar tehlikelere karşı dağlardan emniyette evler oyup yontuyorlardı. Sabaha girerlerken o korkunç ses onları yakaladı. Kazandıkları ve yaptıkları şeyler kendilerine fayda sağlamadı. Gökleri, yeri ve ikisi arasındaki şeyleri ancak gerçek bir gaye ve hikmetle yarattık. Beklenen o saat mutlaka gelecektir. Şimdilik sen... O inkârcıların verdikleri sıkıntılara aldırış etmeyip hoşgörülü davran. Şüphesiz ki Rabbin hakkıyla yaratan her şeyi pek iyi bilendir. Andolsun ki biz sana her rekatta ve daima tekrarlanan yedi ayet olan Sure-i Fatiha'yı ve bu büyük Kur'an'ı verdik. ''Onlardan birkaç çifti bir takımlarını faydalandırdığımız servet ve benzeri şeylere asla gözünü dikme, imrenme, onlardan dolayı üzülme, müminlere de şefkat kanadını yay, onlara kol kanat ger.'' ''Ve Resulüm, de ki, şüphesiz ben, eğer inanmadan göçerseniz, size gelecek azaba karşı açıkça uyarıcıyım.'' Biz bir kısmına inanıp, bir kısmına inanmamak veya yürürlükten kaldırmak için kitaplarını bölük bölük yapan Yahudi ve Hristiyanlara uyarıcı azap indirdiğimiz gibi yine indiririz. Onlar, Kur'an'ı kendilerine uydurmak için kabul edilecek ve edilmeyecek olanlar diye bölük pörçük ettiler. İçlerinde küfür ve inkarlarını gizleyen münafıklar her devirde bu yola başvururlar. Rabbin hakkı için onların hepsine yapmakta oldukları şeyin hesabını mutlaka soracağız. Artık sana emredilen şeyi yılmadan açıkça söyle ve müşriklere aldırma. Onlara itibar etme. Seninle ve Kur'an'la alay edenlere ve Allah'la beraber put ve tağut gibi başka bir tanrı tanıyanlara karşı biz sana yeteriz. Onlar yakında başlarına gelecek felaketleri bilecekler. Andolsun ki onların söyledikleri şeylerle göğsünün cidden daraldığını biz biliyoruz. Hemen Rabbini hamd ile tesbih et, Sübhanallahi ve bihamdi de ve secde edenlerden ol. Sana gelmesi kesin olan ölüm gelinceye kadar da Rabbine ibadet ve bütün emirlerine itaat et. Mevzül Kur'an-ı Kerim'de açıklamalı meali. Hicr Suresini dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren. Dipnotlar Fatih Özku.